مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezî alleme bil kalem Alleme linsâne mâlem ya'lem Ve hedâhu iled-dînil akvam Ve alâ Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatacak Bu bölümün adı Medhur Resul Fakat önce Önce kendi kusurunu, eksiğini, noksanını söze getirdi. "Vala tazavvettu kabla'l-meut nafileten ve lem valem siwa fardin ve asumi." dedi. Elimde bir şeyim yok. Büyük bir yola çıkıyorum, mahşere gidiyorum. Fakat ne farz namazlardan başka kıldığım nafile namazlar, ne farz oruçların dışında nafile oruçlarım var. Bu halde Rabbimin huzuruna gidiyorum. Esasında onun nafile ibadetleri var lakin belki bizim gibi insanlar zaviyesinden hadiseye bakıyor. O halde gidiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatacak fakat doğrudan sallallahu aleyhi ve selleme gidemiyor. Beşer planında kendi kusurlarını nazara veriyor. Bugün oryantalist aklıyla baktığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin normal bir insan gibi mülaza edenler, tenkit edenleri görüyorsunuz, zığınla adam görüyorsunuz. Ama imandan, irfandan nasibi olanlar, mesela Üstad Necip Fazıl gibi, Büyük Doğu Mimarı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ismini kendi ağzına almaya kendini layık görmez baştan sona Efendimizi e anlattığı eserinde o der. Yani ben bu halimle sizin mübarek adınızı almaya layık değilim ya Resulallah der. İmam Buziri rahmetullah aleyh de doğrudan Efendimiz aleyhisselam anlatmaya başlamaz. Önce kendi kusurları oradan Allah Resulü Aleyhisselam. Tabi o zaviyeden bakmayınca bu hakikat görülmez. Efendimiz Aleyhisselam anlaşılmaz. Ebu Bekir de ona bir gözle bakıyordu radıyallahu anh, Ebu Cehil de aynı gözlerle bakıyordu. Mevlana Hazretleri diyor ki suya bakar insanlar tatlı mı acı mı olduğunu tatmayınca anlamazlar. Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz Allah Resulü aleyhisselamın dünyasına girince onun hakikatini anladı, idrak etti. Aynı gözlerle o da iki göze sahipti, görme hassesine sahipti Ebu Cehil'in gözü de fakat idrak edemedi. Nasipsiz olanlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı anlayamayacaklar. İmam bu sihri rahmetullahi hali aleyh, Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatacak. Fakat e, dolaylı e, yoldan Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatmaya girerek esasında o noktadaki aziyetini ifade etmiş oluyor. Diyor ki, Zalemtu sünnetemen ahyad dalam ila enişteket kademâhu durra min varemî. Maula ve selim daiman ebeden alâ habibika hayrül Önce efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın geceleri namazla ihya edişini anlatacak bize. Çünkü önceki beyitte de önce velem usalli siva fardın demişti. Farzın dışında namaz kılmadım. Yani az bir parça nafilelerim var, onlarla huzuruna geliyorum Ya Rabbi demişti. Şimdi ise Efendimiz Aleyhisselam geceler boyu namaz kılıyor. Ya da gecenin üçte ikisinde, üçte ikisinden azında namaz kılan Peygamber Aleyhisselam. Ya eyyuhel muzzemmil ile illa kalila. Azı müstesna, geceler boyu ayakta duran Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Diyor ki, zalemtu zulmettim. Yani zulüm, وَضَعُ şey فِي gayri مَوْضِعِهِ Bir şey layık olmadığı yere koymak. Yani sana aidiyet iddiam var. Ümmet kadrondan olduğumu söylüyorum. Ama ben ya Resulallah, ظَلَمْتُوا ظُلْمَتِّمْ سُنْنَةَ مَنْ اَحْيَا الدَّلَامِ Dalam, muzlim anlamında o karanlık geceleri Mekke'de, Medine'de karanlık geceleri insanlar yastıları kıldıktan sonra evlerine çekiliyorlardı. Ama siz ya Resulallah o hane isadette geceler boyu ibadet ettiniz. Geceler boyu ibadet eden burada istihare var, geceyi ihya ediyor. Namazla ihya ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Karanlık geceyi ihya edenin sünnetine Peygamber Aleyhisselam'ın Yoluna ihanet ettim ben Yani söz planında Peygamber aleyhisselama uyduğumu söyledim Ama amel planında Arada derin farklar vardı Efendimiz aleyhisselam Geceleri öyle ihya ediyordu ki Ahyad dalame ila enişteket Ayakları sızlanıyordu Sallallahu aleyhi ve sellem Enişteket kademahu Kadem kademahun İki ayağı müşseki oluyordu sızlanıyordu addurra zararla minvarami yani şişmekten peygamber aleyhissalatu vesselam'ın uzun kıyamları vardı şişmeden dolayı efendimiz aleyhisselam ayakları sızlanırdı duramazdı mecali kalmazdı Hz. Ebubekir radıyallahu an efendimize çocukları ailesi ehli bakarlar onun da uzun kıyamları vardı. Uzun kıyamlardan dolayı ayaklarından kan gelir. Yani sahabe-i kiram ayakları şişerdi. O kadar uzun kıyamları vardı onların. Bense ya Resulallah farzların dışında bir şeyler yapamadım. Sana ittiba ettim. Ama senin böyle bir hayatın vardı. Allah Azze ve Celle bize... وَاَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ turhamun Merhamete muhatap olabilmeniz için... Peygamber aleyhisselama ittiba edin buyurdu. Bizimse böyle bir hayatımız var ya Resulallah. Mahşere ben gelir. Rabbimin huzuruna çıkar. Orada Allah Teala'dan affımı... Sizden şefaati nasıl talep edebilirim ya Resulallah diye kendinden e, müşteki bir hali var. İmam Busiri rahmetullahi aleyhin. Tabi bu noktada çok rivayetler var. Buhari'de var, Müslim'de var. Mesela Müslim'deki rivayette Efendimiz aleyhissalatu vesselam o kadar namaz kılıyorlar ki hatta varimet kademahu ayakları şişiyor sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları kanıyor. Bir başka rivayette Efendimiz aleyhisselam iki gece Gece namazlarına kalkmıyorlar Mekke-i Mükerreme'de yoluna dikenler seriyorlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek ayakları kan revan içinde kalıyor Ondan dolayı iki gece sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına kalkamıyorlar Onun dışında Efendimiz Aleyhisselam'ın gece namazı olmadığı, geceyi ihya ile alakalı bir rivayet yok Sahabe ikram görüyorlar. Mübarek ayaklar şişiyor namaz kılmaktan, uzun kıyamlardan. Diyorlar ki ya Allah, İnna fatahna leke fetham mu'bina, Liy'fir laka Allahu ma taqaddama min zenbik ve ma ta'ahhar. Allah azze ve celle'nin sana dair müjdesi var. Gelmiş geçmiş bütün günahlar senin adına affedildi, mağfiret edildi. Niçin bu kadar namaz ya Resulallah? Niçin gece kıyamları bu kadar uzatırsın? Efendimiz Aleyhisselam teheccüd kılardı. Fakat teheccüdde o kadar uzun kıyamları vardı ki saatler sürerdi. Ayakları şişerdi sallallahu aleyhi ve sellemin. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a bu noktada bir telkinde bulununca buyurdular ki, Efla eku nu abden şekura. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Ağaçların tesbihi var, kuşların tesbihi var. Yerin altında hayvanların, denizde balıkların, onların tesbihi var. Peki ben Allah'ın peygamberi olarak gece nasıl yatakta, o zamanı o saatleri nasıl mahkum edebilirim? Efla eku nu abden şekura fa ha ma enzelna aleykel qur'ane li teşka bu bir sebebi nuzulü ile alakalı farklı rivayetler var bir tanesi de ma enzelna aleykel qur'ane li teşka bu kur'an-ı hakimi sana Kendine eza edesin diye indirmedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselam o kadar uzun kıyamları var ki Allah azze ve celle sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhisselamı ikaz ediyor bu Bûsiri Rahmetullahi Aleyh önceki bölümün sonunda yani nefse emmare bölümünün sonunda وَلَمْ اُسَلِّي Siva farzın demişti. Farzın dışında nafilelerim yok ya Resulallah. Farzın dışında ibadetlerim yok demişti. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın namazları. Allah Resulü aleyhisselamı ulema uydu. İmam-ı uydu. Müştehit imamlar uydular. Onlar da sevgililer sevgisi Aleyhisselam gibi geceleri ihya ettiler. Yani e, Şube radıyallahu an Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in gece namazlarıyla ile alakalı diyor ki insanlar yatsıyı kılarlar, sonra evlerine giderler. İmam Azam rahmetullahi aleyh bir başka kıyafet giyer, meclise, mescide gelir. Orada namaz kılmaya başlar. Ben de bir noktaya çekildim. Onun görmeyeceği bir noktadan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onu izliyorum. Artık dayanamadım onun namazlarına. Yani uyku gözlerime öyle hakim oldu ki. Yani umu sultanın der kudema. Uyku sultandır. Gözlerime hakim oldu. Çıktım gittim çıkarken İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Efendimizin ayak kapısına taşlar koydum. Yani acaba çıkar tekrar gelir mi diye. Eğer çıkarsa o taşlar oradaysa o halde ayakkabılarını giyemeyecektir. Taşları atacak ben de çıktığını anlarım diye. Sabah namazı fecre doğru tekrar Ebu Hanife Hazretleri'nin olduğu mescide geldim. Baktım ki i̇mam rahmetullahi aleyh kıyamdalar. Okuyorlar ağlıyorlar, okuyorlar ağlıyorlar ve Dışarıya çıktım, baktım ki İmam-ı Azam Efendimizin ayakkabısında taşlar duruyor. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, 30 yıl iştahat makamında kaldı. Hammad bin Ebi Süleyman vefatından sonra 120 hicri onun vefatı, 150 Ebu Hanife Hazretlerinin vefatı tam 30 yıl. 30 yılda Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud yok. Tefsir kitapları da yok, hadisler cem edilmemiş. Muhaddisler ondan çok daha sonra geliyor. Yani İmam Buhari, Müslim, Ebu Hanife Hazretlerinden çok daha sonra geliyor. Flaş bellekler yok, bilgisayar yok ama İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hadis-i şerifleri muhaddislerin bizzat ağızlarından aldı. 40 tane müştehit talebesi vardı. Onlarla 30 yılda bu ümmetin 83 bin meselesini çözdü. Ama onların böyle geceleri vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın gecelerine dair ya da onlar Kur'an-ı Hakim'deki gece ibadetlerine ait ayet kerimeleri okudular. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e bu makamda ittiba ettiler. Kudemamız diyor ki, el ecr ala kadri'l meşakka. yani hepimiz Rabb'im huzuruna varacak orada mükafatlar meşakkat'e göre olacak onun için Ebu Bekir'in ayakları şişer Ömer'in Osman'ın Ali'nin radıyallahu anhum elbette Ebu Hanife'nin gözleri de uyku isterdi 39 yaşında vefat eden ama geride 120 tane eser bırakan İmam Leknevi ya da 44'ünde vefat eden Allame İmam-ı Nebevi Rahmetullahi Aleyh. Onların da gözleri, onların da bedenleri, uyku istiyordu mutlaka. Ama onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna her şeylerini feda etmişlerdi. Nasıl ittiba edebiliriz? Belki insanlar Efendimiz Aleyhisselam'a bu noktada ittiba etmekle sorumlu değiller. İstirahat edecekler bedenlerin hakkı. Yani Ebu Hanife, İmam Leknevi, İmam Nebevi onların yaptığını avam yapamaz. Yapmakla da, sorumlu da değil. Ama onlar insanlığın sorununu çözeceklerdi. Kur'an-ı Kerim'e göre, Sünnet-i Seniyye'ye göre. Çarşıda sorun var, devlette sorun var, evde sorun var. Peki insanlar Kur'an-ı Kerim'den on binlerce hadis-i şerifi okuyup oradan meseleye çözüm bulamazlar. Kim bulacak? Bunlar bulacaklar. Gündüzler yetmeyince gece ibadet ettiler, gündüz meseleleri çözdüler. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam anlatma noktasında İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَهُ وَتَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْاَدَمِ Maula ya salli ve selim Allah Resulü aleyhisselam açlıktan karnına taş bağlamıştı. İmam Buhari rahmetullahi aleyh farzdan başka benim ibadetim namazım yok demişti. Ramazan orucu dışında da çok fazla bir orucum yok ya da orucum yok demişti. Ama şimdi Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan bahsediyor ki, Hendek muharebesinde aşıktan karnına taş bağlayan peygamber. Pazartesi perşembe oruç tutan Peygamber Aleyhisselam. Eyyam bizde oruç tutan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da visal oruçları olan sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz kimiz ki ya Resulallah? Biz sadece söz planında sana ittiba noktasında olabiliriz. Ama amel noktasında sana sabi kiram uyabilir. Amel noktasında sana ancak büyük ruhlu veliler uyabilir, İmam-ı Rabbani'ler uyabilir. Biz de onların izinde, onların yolunda yürüme gayreti içinde oluruz ya Allah. Ve şedde, peygamber aleyhisselam bağladılar. Min seğabin, min burada taliliye. Yani niçin bağladı onu açıklayacak. Sagab elcu'u şedid, şiddetli aşıktan dolayı Efendimiz aleyhisselam. Ehşâ ehu, ehşâ esasında arkadaşlar, yani bağırsak anlamına da geliyor bunun müfredi. Ya da kalp anlamına geliyor. Esasında kalbin yani bağırsan bütün bu iç organlar dahil olacak şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağırsaklar, kalp vesaire onları ihtiva edecek. O bedeninin dış bölgesine bağladılar sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan dolayı ve şed min sagab'in aşkıdan dolayı ehu o bağırsaklarını organlarını şöyle dürdü. Vata ve efendimiz aleyhisselam yine bağladılar, dürdüler tahtil hicareti. Nerede bağladılar? Hicare taşların altında. Keşhen böğür demek. Efendimiz aleyhisselam böğrünü şöyle dürdüler. Mutraf el adam. Mutraf keşhenin sıfatı. Aslında Mutrafen edimuhu demek edimuhu edem edim kelimesinin çoğulu deri demek Mutraf te naimul cildi o zarif olan derisini sallallahu aleyhi ve sellem Böğründeki o zarif naif olan derisini sallallahu aleyhi ve sellem büyürdü taşların altından bir şey bağladı efendimiz Ali Seyyidi Aleyhissalatu vesselam wa ta taht yani o taşların altında böğrünü bürdü sallallahu aleyhi ve sellem bağladı. Yani burada taşlar vardı. Bedenini sıktılar, taşı bağladı. Peki neden taşı bağladı, açtılar? Peki sahabe-i kiram radıyallahu anhum ne zaman anladılar? Hendek muharebesinde anladılar. İmam Buhari rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kirama kuşattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı onları teşvik ediyorlar. Mücadeleyi teşvik ediyorlar. Ayakta kalmaya teşvik ediyorlar. Onlar işte hendek kazıyorlar. Buyuruyorlar ki Allahümme innel aişe ayşul ahira Allah'ım. Muhakkak ki hayat, ahiret hayatıdır. فَغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ muhacire O zaman Medine'yi korumak, Kur'an Hakimi korumak, Peygamber aleyhisselamı korumak için aç karınlarıyla şurada Medine'nin dışında Hendek kazan Ensar'ı affet ya Rabbi, Muhacir'ı affet ya Rabbi, Allahumme innel aîşe aîşul ahire. Sonra Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma rivayet ediyor diyor ki Hazreti Cabir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davet ettik bir taş var taşı yaramıyoruz sallallahu aleyhi ve selleme haber verince buyurdular ki ene nazilun ben şimdi o hende ineyim Allah Resulü aleyhisselam kazmayı elini aldılar vurdular taşı yardılar paramparça yaptılar biz tam 3 gün bir şey yememiştik ağzımıza bir şeyler koymamıştık Efendimiz aleyhissalatü vesselam vurunca baktık ki elbise kalkınca Sallallahu aleyhi ve sellemin karnında taşlar var O zaman anlamıştık Bu rivayette değil de başka rivayette var Yani dava adamı öğrencilerinin, talebelerin Cemaatin önüne geçip ağlamaz Eğer acılar, ızdıraplar, problemler, sıkıntılar varsa Onlar bahaneleri milletin önüne sermezler Elbette acılar olacak. Dünya cennet değil, cennet ahirette. O acılara tahammül edip müminler ya da onların önünde olan büyük ruhlu alimler, alimi Rabbâniler yürüyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram efendilerimizin önünde kazmayı vurunca elbise havalanıyor. O zaman bakıyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellemin karnında taşlar var. Peki neden Efendimiz aleyhisselam karnına taş bağlıyor? Yani mide içeriye göçüyor. O midede bir açlıktan dolayı bir hararet var. Taşlarda bir serinlik var. Taşların serinliğiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bedeninde açlıktan mütevellit olan o harareti giderecek. Ya da o günün tekniği yaşamadığımızdan dolayı bilmiyoruz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu tecrübe ettiler. Yani aynı Buhari bu Umdetül Kari. Orada farklı şekillerde bunu Talil ediyor, efendim hadis-i şerifi, yine Buhar'daki bu hadis-i şerifi e, şerh ederken Molla Ali'l-Kari, o diyor ki serinlik olsun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış olabilirler. Hazreti Cabir Efendimiz aleyhisselamın bu halini görünce Allah Resulüne İzelli İlel-Beyt diyor. Müsaade buyur ya Resulallah evime gideyim. Eve gidiyorlar, hanımına diyor ki evde neler var? şey şey'un, peygamber aleyhissalatu vesselama, ashab-ı kirama takdim edecek evimizde bir şeyler var mı? Endi şa'irun ve anâkun Evde bir parça arpa var, bir, bir de oğlak var diyor. Hazreti Cabir fezebahtul anâka O oğlağı boğazladım ve ne kadar arpa varsa onu da öğüttüm hanıma dedim ki sen Buradan bir ekmek yap. Oğlağa da işte bir tencereye koy. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip haber vereyim. Allah Resulü Aleyhisselam'a gittim. fakultu تُعَيِّمُ dedim Yani tuayyim, ta'am kelimesinin musagari Yani... Azıcık bir yemeğim var ya Resulallah. Azıcık bir yemek. Hendekte binlerce sahabi var. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Tuayyimulli ya Resulallah. Azıcık bir yemeğim var. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kalk dedim Allah Resulüne. Fakum ente ya Resulallah. Siz buyurun. Ve racülün ev yani Bir ya da iki kişi yanınıza alın. Buyurun evimize dedim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. ''O yemek ne kadardır?'' diye sordu. Ben de ''Kesirun tayyibun'' dedim. Yani ''Kesirun ta'amu kesirun'' demek. ''Çok'' e, dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben e, yemekten bahsedince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok dedi. ''Çok güzel bir yemek'' dedi. ''Hem oğlak var, hem et var, hem de ekmek var'' dedi. ''Ne güzel bir yemek'' Burada günlerdir ağzına bir lokma ekmek koymayan koyamayanlar var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki git eve söyle ben gelene kadar tencereyi indirmesinler fırından da ekmeği çıkarmasınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensara muhacire döndüler orada binin üzerinde sahabe var kumu buyurdular kalkın. Sizi e, Hazreti Cabir evine davet ediyor buyurdu Eve geldiler ben sahabeyi yüzleri Efendimizin arkasında yüzlerce sahabeyi görünce Hanımıma dedim ki Vay hak Vay başımıza gelenler Peygamber aleyhissalatü vesselam Bütün asabını alıp da geldiler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o halini Haber veriyor Cabir Eşi diyor ki Allah Resulü Vesselam sana Yemek ne kadar diye sordu mu? Sordu diyor. O zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı sorduysa sen müdahil olma diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam eve yaklaşıyorlar. Ashab-ı kirama buyuruyorlar ki İçeriye girin ama izdiham yapmayın. Yani hepinize yetecek buyuruyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam yemeği aldılar. Alıyorlar ekmeği bir parça et, ekmeğin üzerine koyuyor, sahabeyi veriyor. Ekmek alıyorlar, üzerine et koyuyor, sahabeyi veriyor. Hendek'te ne kadar sahabe varsa tamamı orada doydular, karınlarını doyurdular. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam dönüp buyurdular ki, Kuli hâzâ ve ehdî feînnen nâse asâbetuhumul meca'a. Buyurdular ki siz bundan yiyin, yani hanımına hitaben söylüyor buu ve ehdi ve insanlara bundan ikramet fe inne asabethum macaa'at insanlara açlık isabet etti hendekte onlar Allah ve Resul davasını koruyorlar muhafaza ediyorlar ama günler geçti ki onlar ağızlarına bir lokma ekmek koymadılar buraya geldiler bir oğlak bir ekmek Yüzlerce binlerce sahabe-i kiram efendilerimize yettiler Orada sen ya Resulallah Mübarek karnınıza açlıktan taş bağlamıştınız Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in evine gidiyor Bir ekmek var küçücük bir oğlak Binlerce sahabe yetiyor da Peygamber aleyhisselatu vesselam Niçin orada açlar? Neden Allah Azze ve Celle bu kadarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı doyuruyordu da peki neden oğlak olmadan, neden ekmek olmadan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı doyurmadı? Kardeşlerim, dünya imtihan yeri. Burası mihnet yeri. Mükafatlar nam olarak ahirette olacak. Ahirette müminler o namütenahi mükafatlara muhatap olacaklar, nail olacaklar. Fakat burada babalar olacak, evine ekmek götüremeyen babalar. Ya da Ramazan günü babalar sıcak pideleri almışlar, fukara çocukları fırınların önünde bakıyorlar. Onlar ekmek alacaklar, babamın parası olsaydı biz de iftar sofrasına de alsaydık diyen çocuklar olacak. Ya da onların babaları olacak. Sofralar kurulacak. Ekranlarda o sofraları gösterecekler. Ama sofralar olacak. O evde de oruç tutan çocuklar var. Sofralarında ekmek var. Sofralarında zeytin var. Ve çorba var. Peki onlar neyle teselli olacaklar? Hendekte mübarek karnına taş bağlayan Peygamber-i Ekber, Hz. Muhammed Aleyhisselam'la teselli olacaklar. Yıkılmayacaklar, ayakta duracaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ''Kâdel fakru en yekûna küfren'' zayıf bir rivayettir. Ama neredeyse fakirlik küfür olacaktı. Yani küfre sebep olacaktı. Yani fakirler kafir mi olur? Haşa Efendimiz Aleyhisselam bunu, bunu söylemiyorlar. Şuna işaret ediyorlar. Fakirlik çok zor bir imtihandır. Herkes buna tahammül edemez. Ama tahammül eden bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Ey fakirler, muzdaripler. Fakirlikten dolayı İsyana gelenler, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baksınlar. Ya da fakirlik çok az insanla belki küfre sebep olabilir ama milyonlar, on milyonlar tahammül ederler. Onlar tahammül edenler de edemeyenler de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baksınlar. Ona baktıkları zaman لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا kaybettiklerine onlardan gidenlere servetleri kaybettiler şimdi sofrada ekmek var soğan var çorba var sabrediyorlar biliyorlar ki dünya imtihan yeri kullen yusibena illa ma keteballahu lena onlar derler ki başımıza ne geldiyse hangi bela musibet geldiyse levh-i mahfuzda vardı dünya imtihan yeriydi baharı da olacaktı dünyanın Kışı da olacak. Ve tilkel eyyâmu nudâviluhâ beynennâs. Yani günler insanlar arasında dönüyor. Döndürüyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bazen zenginlik o kapıda, bazen bu kapıda. Çöpçünün oğlu doktor olur, doktorun oğlu işportacı olur. Nimetler insanlar arasında döner gider. Doktorken verebiliyor musun? İşportacısın. Akşam eve sadece ekmek ve soğan ya da çorbalık malzeme getiriyorsun sabrediyor Allah Azze ve Celle'ye hamd edebiliyor musun onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Eşeddün <gülüyor> nâsi yani belâen el-enbiyâhu thummel emfelu fel-emfel hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor insanlar bela bakımından en şiddetlisine insanlar içerisinde bela açısından en büyük belaları, musibetlere enbiyalar maruz kaldılar. Sonra fımmel enfel fel amsal demek el eşrefu fel eşraf. El a'la Son aşağıya doğru en büyük olanlar. Peygamberlerden sonra salihler, sıddıklar, onlar veliler en büyük belalara maruz kaldılar. Neden? Onlar dostlar, hakkın dostular. En büyük belalara, musibetlere maruz kaldılar. Maruz kalıp kıyamda durdular. Yıkılmadılar fakirler, muzdaripler, biçareler. Onlara bakıp onlar da onların halleriyle teselli oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamından bahsetti gece ibadetlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yoldaki Açlığından çilesinden bahsetti Peki Efendimiz Aleyhisselam Açlı Fakri ihtiyari mi yoksa Fakri ızdırari mi Yani Allah Resulü bulamadığından Dolayı mı aç kalmıştı Yoksa bizzat kendisi açlığı tercih etmişti Efendimiz Aleyhisselam Bizzat açlığı tercih etmişti Dağlar önüne serilmişti Altın dağlar Ona takdim edilmişti Ama Efendimiz Aleyhisselam Dünyaya dönüp bakmadılar tenezzül etmediler bundan sonra imam buhseydi gelen beyitte ondan bahsedecek estafurullah ve etubiley ve elhamdülillahi rabbil alamin maula <gülüyor> ya salli ve selim daiman abadan ala habibika ghayril halqin kun lihi maula ya salli ve selim